Allah'ın rahmeti, bereketi, saadeti üzerinize olsun kıymetli dinleyicilerimiz Muhabbet Bağı programına başlıyoruz İnşallah Cenab-ı Hak razı olduğu muhabbetlerde bizleri daim ve kaim eylesin Ve sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin sohbetine eriştirdiği bir vesileyle ve bil vesileyle. Resulullah Efendimiz'den bahsetme fırsatını Cenab-ı Hak ihsan ettiği için ona hamdü sena olsun ve kendisinden sohbet etmekle, ondan bahsetmekle nurlandığımız, mesur olduğumuz, hasta sadırlarımızın ve kalplerimizin şifa bulduğu o şifaullah ve şefiullah olan Hazreti Fahri Alem'e sonsuz salat ve selam olsun. Efendim Medine-i Münevvere devrine doğru artık hicrete doğru yol almaktaydık ve Mekke devrinde ikinci akabe hemen akabinde Medineli Müslümanların Medine'ye dönmeleriyle beraber artık bir bekleyişin başladığını Mekke'den gelecek hicret eden sahabinin Mekkelilerin ve Resulullah Efendimizin beklendiğinin başladığı zamanlara geliyoruz, oraya intikal ediyoruz o döneme intikal ediyoruz İşte artık Medine-i Hicret'in vuku'u yani medine Hicret'in başlamasıyla alakalı kısmı inşallah bu akşam sizlerle işlemeye gayret edeceğiz iki cihan serveri efendimiz ile Medine'li Müslümanlar arasında cereyan eden akabe biatları ve yapılan anlaşmalar Müslümanlar önünde yepyeni, emniyetli bir saha açmıştı. İnançlarını burada serbestçe söyleyebilecek, ibadetlerini serbestçe ifa edebilecek, dinlerini korkmadan ve çekinmeden yaşayabilecek ve yayabileceklerdi. Yani Medine hicretin manası kalkıp bir yerde bir güç oluşturup da oradan dönüp de başka bir şeylere ede geçirmek, tahakküm etmek gibi bir dert yok. Müminlerin hicreti Zaten insanın kendi ihtiyacı olan ve hakkı olan şeylerin yerine getirilmesi sözünün geçtiği, sözünün tesir edebildiği her yere bir şekilde muhabbetle, ülfetle doğruyu anlatmak ve inancını aktarmak dinidir dinimiz. Yani emri bil maruf nehyi an'il münker vardır. Mesela bazı kavimlerde veyahut bazı nebi'lerin ümmetlerinde tebliğ hadisesi yoktur. Sadece kendilerinin yaşaması istenmiştir inandıkları şeyi. Fakat iki cihan serveri Efendimiz cihan şumul bir din olduğundan ve artık insanların tıkandığı ve ihtiyaç duydukları bir inanç sistemi mükemmelen Allah tarafından indirildiğinden dolayı güzelliğin yayılması lazım ki çirkinlik ortadan kalksın, taraf olsun. Zira artık çirkinlik güzellikleri kendisine benzetecek bir noktaya gelmiş ve tamamıyla dünya üzerinde çirkinlik tahakkümünü hissettirmeye başlamıştır. İşte bu karanlıkların def olması ve karanlık perdelerin ref olması için bu şekilde dinimiz bize inandığımız şekliyle yaşamayı, fakat ondan sonra da sözümüzün geçtiği, sözümüzü dinleyebilecek insanlara bunu güzellikle Anlatmayı emir buyurmuş gerek yaşadığımız şekilde inandığımız şekilde yaşamak hususunda bir mani çıktığında gerekse kendi düşüncemizi anlatmak hususunda bunları aşmayı bunları güzellikle aşmayı ne yapmıştır dinimiz bize emretmiştir zaten günümüzün geldiği noktada bugün insanlığın geldiği noktada da Aynı şeyi görmekteyiz, aynı hali görmekteyiz. İnsanlar bir özgürlüktür, özgürlük istemektir duruyor. Yani devamlı bunu istek olarak beyan ediyorlar. İşte bu istek boşuna değildir. Bu Allah Teala'nın tabii bir kanunu, fıtri bir kanunu kaidesidir. İslamiyet de insan tabiatına ve fıtratına en uygun din, en mükemmel inanç sistemi olduğu için de tabiatıyla ve tabiatı diniyle ne yapmıştır? Bu özgürlüklere mani olacak şeyleri bertaraf etmek için en güzel metotları kullanmamızı da bize emretmiştir. Yoksa derdimiz, inanan insan olarak derdimiz hiçbir zaman başkasının hürriyetlerini kısıtlamak, başkasını tahakküm altına almak gibi bir problem, bir mesele yoktur. Bunu bu şekilde söyleyenler de, Dinin haricinde başka bir yol tutmuştur Diyerek burayı da açmış olalım Evet Yani niye hicret ediyorlar İbadetlerini serbestçe yapabilmek Rahatlıkla korkmadan çekinmeden Fikirlerini söyleyebilecekleri Aralarında korkmadan Hiç çekinmeden Hiçbir baskı görmeden Kendi dinin emrettikleri hususlarda Mütalaa edebilecekleri Sohbet edebilecekleri bir ortam olarak Medine'ye hicret etmek istiyorlar çünkü bu emniyeti daha evvel de söylemiştik. Akabe biatlarında Erz ve Hazic kabilelerinin temsilcileri söz vermişlerdi. Gelin biz size burada her türlü imkanı sağlayacağız. Elimizden gelen her türlü kolaylığı göstereceğiz. Ailemiz gibi muamele edeceğiz diyerek de muhacirlere Allah Resulü'nün nezdinde söz vermişlerdi. İşte bu şekilde İslam güneşinin Medine'de bütün haşmetiyle, bütün güzelliğiyle zuhur edeceği, tulu edeceği birazcık aklı olanlar için, hatta aşkı olanlar için aşikar bir hale gelmişti. Fakat tabii ki aynı yarasa gibi nasıl yarasa güneş ışığına düşmandır, hem gözleri iyi görmez hem de karanlıkta avlanır. O kabilden müşrikler de Müslümanların bu emniyetli yere edebileceklerini fark ettiler ve bundan endişeye kapıldılar çünkü onlar ne yapmak istiyordu bu işi hemen boğmak bitirmek istiyorlardı şunu unutmayınız çirkinlik daima güzelliğe düşmandır güzelliğe düşman oluşu sadece onu sevmediğinden değil çirkinlikten zevk alan insanlar çirkinliklerinin elinden gidebileceği endişesini taşırlar çünkü güzellik bütün güzelliğiyle gözüktüğü zaman çirkinliği yanında bırakmaz Çirkinlik onun yanında barınamaz. Bu uyuşturucu müptelaları gibidir. Bu esrar keşlerin hali gibidir. Hani çekmedik, içmedik, bilmiyoruz ama işte psikiyatristler bu hususta araştırma yapan insanlar söylerler. Mesela bir esrar keş bir bağımlı, karşıdaki insanın içme rahatsız olur. Bu bir hastalıktır. Halbuki terk etmesi gereken fiil kendisindedir. Durumu kötü olan da kendisidir. Fakat karşıdaki kişinin adeta içmeyişi onu rahatsız eder. İşte müşriklerin de durumu şirk iptilası ve şirke müptela olmaları hasebiyle iyiliğe ve güzelliğe müptela olanların aşikare boy göstermesine tahammül edemiyorlar. Zira bu durumdan rahatsız oluyorlar en basit şekliyle. Evet. Mekke'de oldukça nazik bir devrede yaşanıyordu tabii bu arada. Çünkü Resulullah Efendimiz'in Medine'lerle anlaşması artık e, duyuldu. Bu durum karşısında biz ne yapalım, ne edelim, ayrı bir kuvvet oluştururlar mı, nasıl olur şeklinde çok kritik bir safhadan geçiliyor. Bu arada e, Mekke'den hicret eden kişiler var. Resulullah Efendimiz gittiğinde e, kendi üzerine baskı kurmalarına rağmen... Resulullah Efendimiz'e mani olamadıkları için Medine'ye gittiğinde Kabul gören bir ortamda Hiç mi hiç bunun önüne geçemeyeceklerini de fark ediyorlardı tabi Müslümanlar bu sıkıntılı ve acı durumlarını Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e arz ettiler Ve hicret için izin istediler Zira hicret ettiklerini edeceklerini anladıklarından Mekke'nin müşriklerin taziki de arttı resul Ekrem Hicret müsaadesinin Allah tarafından verilmesini beklediği için bu ahdi ve misakı Medine'lilerden aldıktan sonra Cenab-ı Hakk'ın da müsaadesini ve iznini bekledi. Ve neticede sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sizin hicret edeceğiniz yurdun iki kara taşlık arasında hurmalık bir şehir olduğu bana gösterildi ve bildirildi. Mekke'den ayrılmak isteyen oraya gitsin. Medine'li Müslüman kardeşlerle birleşsin. Yüce Allah onları size kardeş yaptı ve Medine'yi size emniyet ve huzur bulacağınız bir yurt kıldı. Diyerek ne yapıyor? İki can server Efendimiz Yesribi yani Medine'yi işaret ediyor. İki kara taşlık arasında tabiri var burada. Biliyorsunuz Medine'nin etrafında yani eski lavların yürümesiyle beraber kara bir toprak kısım vardır. Belki Medine'ye gidenler muhakkak belki de görmüşlerdir ama genelde insanlarımız haklı olarak Ravza-i Mutahharı'nın civarından pek fazla bir yere gitmek istemiyor. İşte en fazla Uhud'a gidiyor. Kıbleteyn Mescidine gidiyor. Birkaç yeri ziyaret ediyor. Fazla etrafı dolaşmak istemiyorlar. Vakit de dar oluyor. Fakat Bendeniz buradan duyurmuş da olayım, Medine-i Münevvere'de çok güzel bir müze yapıldı. Ve Allah razı olsun bizim oradaki bir hasa Türk ilim adamlarımız tarafından, oradaki kıymetli alimler tarafından böyle bir şey düşünüldü. Hele hele şöyle birkaç yüz kişilik gruplar halinde o müzeye müracaat ederseniz Medine Müzesi'ne, Orada çok güzel bir şekilde Medine'nin sembolik olarak diyebileceğimiz minyatür şeklinde efendim güzel bir perspektiften hem eski Medine'yi hem yeni Medine'yi gösteren efendim maket diyebileceğimiz örnekleri yapılmış. Oradan da baktığınızda görürsünüz ki bir yandan lavların yürüdüğü kısma Bakarsanız oranın siyahlık olduğunu görürsünüz Orada hiçbir nebat, ot, hiçbir şey yetişmez Siyah bir toprak tabakası vardır Bir taraftan da Uğut Dağı'nın karşı tarafındaki dağlara baktığınızda O dağlara Cehennem Dağı ismi verilir ki O dağlar da böyle yukarıdan bakıldığında siyahtır Siyahımsı bir renktir, kara renklidir İşte iki Can Efendimiz iki kara taşlık arasında hurmalık bir şehir Olduğu diyerek Yesri bir işaret ediyor. Medine'nin o iç kısmı bu kayalıkların etrafı dağlık olan bu şehrin tam orta kısmı çok bereketli bir hurmalıktır. İklimi de çok latiftir. O dağların duruşu orada çok güzel bir rüzgarın bir havanın cereyan etmesine sebebiyet verir. Böyle güzel bir belde işaret ediyor. Tabi Medine'ye gidenlerin hemen gözünde şimdi canlanacak. Hakikaten de Medine'nin çok hoş, çok latif bir havası vardır. Sadece Resulullah Efendimiz orada bulunduğu için değil, Allah Teala oraya evvelden nazar etmiştir ve o nazarıyla beraber Resulü için orayı seçmiştir. Tabiatıyla, ne kadar güzel bir tabir, tabiatıyla her şeyle güzel bir yerdir. Evet. Kureyşli müşriklerin Müslümanlar üzerindeki tehdit ve baskısı İslam'ı yaşamak ve neşretmek e, şartlarıyla hayatta kalmayı, artık hayatta kalmakla bunları yaşamak arasında tercih yapmak zorunda bırakılmaları onları hicrete zaten mecbur etmişti. Daha evvel de hatırlayın zaten Habeşistan'a hicretle emrolunduğunu düşünürsek Ashab-ı Kiram'ın, ve boykot devirleri değil mi? Ne kadar işkenceler, ne kadar eza ve cefalar oldu. Bunları unutmamak ve hatırlamak lazım. İşte bunları Hat Safa'da olduğu bir dönemde Medine'ye hicret izni çıkmıştır. Evet. Hazreti Ayşe radıyallahu anh'ın müminin dini için Allah'a veya Resulüne hicret etmek zorunda idi. Hazreti Ayşe validemiz bu durumu ayrıca anlatmak için o zamanki hali Mümin yani inanan kişi dini için Allah'a veya Resulüne hicret etmek zorundaydı. Zira dinini yaşamaktan men edilmesi korkusu vardı. Diyerek bu zorlu devri anlatıyor. Yani Allah'a ve Resulüne hicret etmek Allah'a ve Resulüne hicret etmek demek zaten Medine'ye hicret Resulullah Efendimiz'in ve ona bildirilen bir emir olduğu için Allah'ın bildirildiği bir emir olduğu için bir nevi Allah'a hicret etmek gibi. Artık yani bir de hadi şuraya gidelim gibi bir şey telakki edilmesin diyor Hazreti Ayşe Validemiz. Ben inandım diyen kişi artık hicret etmek mecburiyetindeydi. İş bu noktaya geldi diyerek hicretin ehemmiyetini ve mecburiyetini, elzemiyetini ifade ediyor. Evet. Fakat tabi hicretin bir kaçış olmadığını da, bir vazife hatta bir vecibe olduğunu da buraya kadar anlattığımız hadiselerden kardeşlerimiz bizi dinleyenler anlamışlardır bu bir kaçış değildir bu Allah ve Resulünün emmiyle çünkü neticede biz dini yaşamıyoruz deseler yine rahat içinde olacaklardı bu bir kaçış değil kaçış olabilmesi için fevri bir hareketin olabilmesi lazım şu şuursuzca bir hareketin olması lazım tam tersine Allah ve Resulünün dinini doyasıya yaşamak için yapılmış bir tercihti kendi beldelerinden ayrılmak gibi ağır bir imtihandı. Bu imtihanı muhacirler vermiştir. Zaten muhacirler bu imtihanı ağır bir şekilde verdiklerinden yani kaçmayıp daha ziyade dini yaşamaya gayret ettiklerinden dolayı da sahabinin en seçkini sahabinin hemen birinci tabakası olarak da sayılmaktadır. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hicret müsaadesinden sonra hicretin sadece karar kısmını değil hicretin safhalarını nasıl olabileceğini hangi ihtiyatlı hareketlerle bu işin yürüyeceğini ne yaptı? Tek tek bunları da tayin etti. Yani Resulullah Efendimiz belli bir strateji takip ederek işte küçük gruplar halinde yola çıkmalarını tavsiye ederek ayın çok parlak olmadığı zamanlarda geceliğin seyahati tavsiye ederek bir şekilde Hicreti de yine makul, ihtiyatlı bir şekilde olması için tavsiyelerde bulundu. Ve muhacirleri bu şekilde e, örgütledi tabiri caizse. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu hicreti müsaade etmesi ve hicreti tayin etmesinden sonra şöyle bir kayıt da var. İlk Mekke'den ayrılan, Medine'ye hicret etmek üzere ayrılan sahabi Ebu Seleme İbni Abdül Esed olduğu rivayeti vardır. Tabii Mekkeli Müşrikler görebildikleri, yakalayabildikleri durumlarda alı koymaktan da hiç geri durmuyorlardı. Yani hicret ettiğini fark ettikleri insanları bir şekilde yakalayıp geri dönmek için de mecbur ediyorlardı. Yani giderse gitsin falan değil. O gidişlerine de tahammül edemiyorlardı. Böyle bir tedbir alınması da boşuna değildi. Resulullah Efendimiz'in tedbiri ve ihtiyatı terk etmemesi de sebepsiz yere değildi. Zaten Resulullah Efendimiz'in hiçbir fiili sebepsiz, bir sebebe mebni olmadan yapılmış hal ve harekat ve sekanat değildir. Evet, geri çeviriyorlardı fakat tabii öldürme katletme yolunu tutmuyorlardı. Niye? Çok merhametli olduklarından mı? Hayır. Çünkü katledecekleri, öldürecekleri kişi onlarca yani bizim açımızdan şehit edecekleri insan muhakkak Mekke'de nüfuzlu bir ailenin, kabilenin mensubu olacaktı. E bu durumda zaten gergin olan bir durum kan davasına yol açabilirdi. Eza cefa ediyorlardı fakat öldürmüyorlardı. eza cefa ile sindirmeye, kendilerince vazgeçirmeye çalışıyorlardı. Bu şekilde müminlerde ihtiyatlı olarak Dikkatli bir şekilde gruplar halinde Medine'ye hicrete devam ettiler. Diyelim ondan sonra ikinci bölümde Hazreti Ömer'in hicret etme safhası var ki bu sahneyi hep beraber şöyle ibretle bir dinleyelim inşallah. Evet efendim. Bu akşamki programın ikinci bölümünde sizlerle beraberiz Muhabbet bağı devam ediyor İnşallah söylediğimiz gibidir Hakikaten de muhabbet bağımız Allah ve Resulü ile olan muhabbet bağımız İnşallah devam ediyordur Cenab-ı Hak bizi bu muhabbetten ayırmasın Ayırabilecek ve ayrılabilecek Hallerimiz olsa da Cenab-ı Hak bizleri bu şekilde muaheze etmesin Cezalandırmasın Cenab-ı Hak bizim muhabbetimizi Kendisine Habibine ve razı olduğu muhabbetlere Daima bağlı eylesin Diyerek ikinci bölüme başladık Şimdi efendim hicret Malumunuz Arada bir böyle hicretle alakalı da Hani Enfusi afaki derler ya Tasavvufi e, hikmet açısından da Hikemi açıdan da Hicretin manası üzerinde Peyderpey duracağız Arada zikredeceğiz Her zaman Her ne şekilde olursa olsun Müminlerin hicreti devam etmektedir Müminin miracı devam etmektedir Müminin hicreti de devam etmektedir Biz bu dünyaya belli fıtrat üzere gönderildik Fakat tabiatımızda bulunan Başka türlü tabi fıtratlar da bizim o nur üzere yaratılmış olan fıtratımıza bazen baskın olmakta. Kişi ahlakı rezil eden yani kötü ahlaktan ahlakı zemim eden, Allah ve Resulünün zem ettiği kötülediği bu kötüdür yapmayın dediği şeytanın ve nefsinin hizmetinde olan ahlaktan davranıştan uzaklaşarak Övülmüş olan ahlaka Ahlaka hamidiyeye Muhakkak hicret etmesi mecburiyeti vardır Hiçbir nebi hicret etmeden Duramamıştır Bunun da sebebi hikmeti Muhakkak surette Kendi fıtri ölçülerinizde Daha doğrusu tabi ölçülerinizde Ve tabiat çerçevesinde Kaldığınız müddetçe tecelli izatı. zatı tecelli-i efali tecelli-i sıfatı tam olarak kamil olarak fark edemezsiniz ille bir hicret ille bir kendi variyetinizden kendi benliğinizden kendi beldenizden benliğinizden soyunmanız üryan olmanız hicret etmeniz icap eder demek için bu hikmete mebni olarak da bütün nebiler hicret etmişlerdir Hicretin meşru olanı vardır Gayri meşru olanı vardır Allah için ve nebisi için hicret edenlere farklı bir muamele vardır Başka başka şeyler için Bir yerden bir yere intikal edenlere de Daha farklı şeyler vardır Dikkat ederseniz Farklı şeyler vardı dedim üzerinde durmadım Çünkü bir insan ya Allah ve Resulü için bir şeyleri yapar Ya da başkası için Diğerleri başkasıdır. Şunun için bunun için olması gerekmez. Bunu şimdi tabi detayına girmiyoruz. Ayrı bir sohbet ayrı bir mevzudur bu. Fakat benden izledim ya ikinci bölümde Hazreti Ömer Efendimizin hicreti çok güzel bir sahnedir. Çok hoş bir sahnedir. Buraya bağlamak için bu kadar şeyi zikrettim. Allah ve Resulünün razı olduğu hicret ederken gerek bu dünyada yani dünyada derken günümüzü kastediyorum. Neticede hicret bu dünyada olur. Bu dünyada hicret etmeyen kişi öteki tarafta hicret edemez. Öteki tarafta ona ancak hicreti hicran vardır. Bu dünyada kendisini düzeltmeye gayret etmeyen insanlar, hicret etmeyen insanlar öteki tarafta maalesef hicrana düşeceklerdir. Hatta bu hicranları, bu üzülmeleri cennete girseler bile Aynı kalacaktır. Cennete girseler bile pişman olacaklardır. Yine erbabı olan, yine anlattığımız mevzua biraz mütteli olanlar ne demek istediğimizi anladılar. Ama ille de daha da anlamak istiyoruz derlerse kıyamet suresinin ikinci ayetine bir nazar etsinler. İnşallah anlatmak istediğimizi bizden daha iyi anlamış olarak mevzua intikal ederler. Ve belki de hicret ederler. İşte meşru olan, razı olunan hicretler esnaında nasıl tasavvufta farklı farklı meşrepler var. Hepsi de haktır. Hak olan meşrepleri zaten tasavvufta diye bir çizgi altına, bir hudut ve sınır altına almış oluyoruz. Farklı farklı meşrepler var. Meşrebinize uygun olarak o manevi hicreti yaptığınızda herkes de ayrı bir neşe, herkes de ayrı bir güzellik var. Hz. Ebubekir Bekir Sıddık'ın hicretinde ayrı bir letafet, Hz. Ömer'inkinde ayrı bir cesaret, Hz. Osman Efendimiz'in de ayrı bir letafet, Hz. Ali Efendimiz'de çok ayrı ayrı keyfiyetler var. Hepsi meşru olan hicrettir. Fakat adeta dedik ya bizim bu muhabbet bağında, günümüzdeki hadiselere de, de alakalı olarak siyeri işliyoruz biz. Tarihteki malumat olarak işlemiyoruz. Her programda da bunun altını çiziyoruz. İşte meşru olan hicretlerin, manevi hicretlerin hepsinde kişilerin meşrebine göre bir güzellik vardır. Bakarsınız, gidiş hep aynı yönedir. Hep Allah ve Resulü içindir. İhlas hep aynıdır. Fakat tezahür etme şekilleri farklı farklıdır ve ne kadar güzeldir. İşte bu da Allah'ın celaline ve cemaline sığınanlara Yaptığı Cemaliyle yaptığı tecelli ettiği Güzelliklerdendir İşte Meşrebi Celal üzere olan O celaletinde ve celadetinde Cemal Gözüken Zatlardan biri Hazreti Ömer Hazreti Ömer Radıyallahu anh Ömer derken bile insan şöyle bir daha Bir Ömer diyesi geliyor Allah şefaatini nail eylesin Sahil Müslümanlar Gizli gizli hicet ederken Hz. Ömer'in hicet ediş şekline Bakın şimdi Hz. Ömer Efendimiz kılıcını kuşanıyor Yayını okların Mızrağını alıyor Tam tekmil savaşa gider gibi Bütün kıyafetlerini Giyiniyor geliyor Kabe'ye Kabe'yi muazzamı açıkça Yedi kere tav dönüyor Tavaf ediyor yani şavt denir buna 7 sefer tavaf etti deniyor ama 7 kere döndü mü 7 kere tavaf mı yani 7 kere 7 mi yoksa 7 kere sadece Kabe'nin etrafını mı döndü muhtelif onu şu anda bilemiyoruz kaynaklarda 7 şavt yani bir tavaf biliyorsunuz 7 kere dönmektir kimisi 7 kere tavaf etti diyor yani 7 kere 7 olarak Kabe'yi ziyaret etti kimisi de Kabe'yi tavaf etti yani yedi kere etrafını döndü diyor açıkça bunu yapıyor üzerinde kılıcı mızra, kalkanız neyse tavaf ediyor sonra da kendisini seyreden karşıdan böyle hayretle bakan müşrik elebaşlarına bağırarak şunu söylüyor işte ben şimdi gördüğünüz gibi dinini korumak Allah ve Resul yolunda dinini yaşamak için Allah yolunda hicret ediyorum. Şimdi ben Mekke'den çıkacağım ve hicret edeceğim. Bunu yapmak için. Karısını dul bırakmak, anasını ağlatmak, çocuklarını öksüz bırakmak isteyen varsa şu vadide benim karşıma çıksın diyor. Hazreti Ömer bu. <gülüyor> Hazreti Ömer yani. Karıştırmamak lazım. <gülüyor> evet. Şimdi ben çıkıyorum diyor hiç böyle aleni olarak hiç saklamaya falan gerek yok ben şimdi çıkıyorum biliyorsunuz Kabe'yi muazzamının bulunduğu yer yani Mekke bir vadide şimdi ben gidiyorum diyor eğer karısını dul bırakmak isteyen varsa buna meraklı olan veya annesini ağlatmak istiyorsunuz an ananızı alatmak istiyorsunuz veya çocuklarınızı öksüz bırakmak istiyorsunuz böyle bir talebiniz varsa hadi gelin de karşıma çıkın diyor ve gayet rahat fütursuzca. Kınayanın kınamasından korkmak değil, kendisine tecavüz etmek isteyen adamın tecavüzünden bile korkmadan, yanına 20'ye yakında Müslüman'ı alarak, gündüz aleni olarak Mekke'den çıkıyor, Medine'nin yolunu tutuyor. Müşriklerden hiçbirisi arkasına düşmeye cezaat edemiyor. Hepsi oturuyorlar oturdukları yerde, Hazreti Ömer Efendimiz'in gidişini seyrediyorlar. <gülüyor> evet. Şimdi tabii bu güzel. Aa ne kadar güzel. Bak tarihte biz neler yaşamışız. Ne cesaretli adamlar var. Kısadan hisse bu mu? Hayır. Bu değil. Birkaç tane manasını zikretmek isterim ama bir tanesini zikredeyim. Çünkü 20 sayısı da önemli. Oradaki 20 sayısı da önemli. Yine o erbabına malumdur. Derler ki. işte. Hazreti Ömer gibi, hayatının her safhasında, adil olmayı bilen, adalette olan, kendisine ve başkalarına hep adalet üzere hareket eden, doğruluktan hiç ayrılmayacak şekilde olan insanlar, cesaret sahipleridir, ve bu insanlara hiç kimse mani olamaz. Adalet üzere olan insanlara hiç kimse mani olamaz. Eğer sen, Ömer radıyallahu anh gibi Adaleti kendine şiar edinip Hayatına bunu kaim kıldıysan Kendi nefsinden Başlamak üzere Hakkı ve batılı tefrik ederek Yaşamayı kendine şiar Edindiysen Allah sana Öyle bir kuvvet öyle bir mukavemet Ve bununla beraber öyle bir Cesaret verir ki en Azılı düşmanlar haydutlar Kuvvetler sermayeler Bile seni durdurmaya muvaffak Olamaz çünkü sen en büyük sermaye, en büyük ganimet olan adaleti kendine şiar edinmiş, onu kendine libas edinmiş olursun. İşte Hz. Ömer Efendimizin cesareti kuru kuruya bir pehlivanlık değildir. Böylece birkaç ay içerisinde Müslümanların büyük bir kısmı Medine'ye yerleşmek üzere Mekke'den ayrıldı. Geride geride kim kaldı? Yeride Mekke-i Mükerreme'de Hani Çoban sürünün arkasından gidermiş Sürüyü tam böyle gözetsin Ve dağılmasına mani olsun diye Çoban böyle arkadan gidermiş Ümmetine merhamette olan o Nebi-i Kendisine halim ve selim bir şekilde tabi olan Ashabını tamamıyla selametle Medine'ye gidişini takip ederek En son kendileri gidiyorlar Halbuki kendisini düşünmüş olsaydı Mesuliyetinin farkında olmasaydı Belki Farklı farklı düşüncelerle mantıkla Ne yapabilirdi ilk önce de gidebilirdi Sessiz sedasız da gidebilirdi Hemen akabe biatının peşinden gidebilirdi Fakat o ümmetine çok düşkün İşte o nebiyiz Zişan hicrette Cennete gidecekleri hususunda bile Kıymetli dinleyiciler cennete girebilecekleri cennet gibi bir yurda giderken bile ümmetini bekleyen Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yarın yevmi mahşerde de ümmetinden son kişinin cennete girmesine bile nezaret edecektir. Bunu fiilen hayatında göstermiştir. Evet. Cenab-ı Risalet Penahi Efendimiz geride Peygamber Efendimiz yani Hazreti Ebu Bekir Efendimiz kalıyorlar. Hz. Ali Efendimiz de yine Mekke'de kalanlar arasında. Ve tabiatıyla şunu da söylemek lazım. Birazdan gerçi zikredeceğiz ama Hz. Ali Efendimiz çocuk değil o yaşta. Yani Hz. Ali Efendimizi bazen çocuğu yatırdı yatağa falan diyorlar da hayır. Hz. Ali Efendimiz Medine'ye teşrif ettiklerinde 20 yaşlarında. Hemen hatırlayınız. Hatta 22 yaşlarında. Hemen hatırlayınız Mekke'li müşriklere Kureyş'e Kendi akrabalarına böyle böyle Bir dava var diyerek bir isetin e, O 3. yılı Veya hemen 3. yılı Evet o zamanlarda Resulullah Efendimiz Akrabalarından yardım Talep ettiğinde ne yapacaksınız Bana akrabanız olarak yardım Destek verecek misiniz dediğinde Hiç kimse destek vermemişti Hz. Ali Efendimiz ayağa kalkarak ne demişti ''Ya Resulallah, ben sana sonuna kadar destek vereceğim.'' demişti. Ve bunu söylediğinde 11 yaşlarındaydı. Demek ki ondan sonra geçen o 12 seneyi düşünürsek, hatta Bilset'in 13. senesi olarak düşünürsek, bu akabe Akabebiyatı'nın olduğu seneleri, demek ki Hz. Ali Efendimiz 22 yaşlarında olması icap eder. Hz. Ali Efendimiz geride kalıyor. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz de peygamber Efendimiz ne yapacaktır? Beraberce hicret edecektir. resul Ekrem Efendimiz hicret etmek niyetindeydi. Zaten kendisine de bu beyan edilmişti. Bu hususta Cenab-ı Hakk'ın izni bekliyordu. Yani kendisinin de gitmesi için ayrıca bir izin bekliyordu. Hatta Hazreti Ebu Bekir Medine'ye hicret etmek arzusunu isaret ettikçe sabret. Umulur ki Allah Teala sana bir refik ihsan eyleye diyerek de Dedik ya kıymetli dinleyiciler Hepsinin hicretinde ayrı bir güzellik var Şimdi Hazreti Ömer Efendimizin gidişini demin dinledik Hazreti Ebu Bekir Efendimiz de ben de gideyim ya Resulallah derken Esasında o da hep gönlünde Ah ben peygamberle gitsem diye ümit edermiş Resulullah Efendimiz de onun o gizli kalpten niyazını hiç açığa vurmadan yine latif bir şekilde cevap veriyor. Bakın ne diyor? Sabret ya Abâ Bekir. Umulur ki belki sana bir refik de olur, bir arkadaş da olur. Onunla hicet edersin. Diyerek hep onu böyle o muhabbet bağı üzerinde daim tutuyor. Evet tabii daha müşriklerin tahammülsüzlüklerini demin konuştuk ya. Medine'ye herhangi bir kişinin gitmesinden bile rahatsız olan müşrikler, Resulullah Efendimiz'in gitmesinden dolayı ve gitme ihtimalinden dolayı fevkalade rahatsızlar, endişeliler. Endişe de dememek lazım. Çünkü endişe esasında akıl işaretidir. Yani endişeye düştüm dersin. Endişe nedir? Senin aklen öngördüğün bir Karışık durum vardır O durumu düzeltmek için kaygılanırsın Bu akıl işaretidir O yüzden müşrikler için endişe kelimesini kullanmamak lazım Çünkü pek akıldan kaynaklanan Bir telaş hali Bir endişe hali mevzu bahis değildir Tamamen nefsani Hatta kısmen de Hayvanlara hakaret olmazsa hayvani diyebiliriz Fakat ne yapıyorlar Toplantı yerleri var yani sadece günümüzdeki insanların Toplantı yerleri yok Yani Eskiden de insanlar bir yerlerde toplanıp Konuşuyorlar Kimisi hayır üzere buluşuyor Kimisi şer üzere buluşuyor İşte müşriklerin şer üzere buluştukları Toplantı yerine Onların meclisine verilen Ad da Darun Nedve Darun Nedve Darun Nedve'de toplanıyorlar Ne yapalım diye konuşuyorlar Şimdi Tabi değişik fikirler veriliyor. Nasıl mani olalım şeklinde fikirler veriliyor. Fakat burada bir detay var. Bu siyah kitaplarına girmiştir. Toplantıya böyle düzgün kıyafetli, elbisesi düzgün, gözleri böyle parıldayan, çok akıllı yani olduğu anlaşılan, bakıldığında böyle gözleri cin bakışlı derler ya. Bir ihtiyarın, daha evvel görmedikleri bir ihtiyarın kapıda dikilip durduğunu görüyorlar müşrikler. Ve tanımadıkları bu adama kimsin diye soruyorlar. Ben Necit'ten gelen yaşlı bir adamım diyor. Ve böyle bir toplantı yapılacağını duymuştum. Ben de iştirak edeyim. Belki ben de size fikirlerimle, tecrübelerimle katkıda bulunurum deyince gel bakalım diyorlar kureşler Otur. Tahmin ettiğiniz gibi bu ihtiyar, bir Necit'ti ihtiyar Suretinde gelen kişi şeytan aleyhillâne. Verilen kararı, darün nedvede konuşulacak kararı, e, Bizzat şeytanca fikirlerini konuştukları için, Şeytan o meclise dahil oluyor. Ben deniz ikinci bölümü kapatırken, sırlarken, Şunu zikrederek kapatmak istiyorum. Bir mecliste Allah ve Resul sohbeti olursa, o sohbetin sahibi gelir onlarla oturur Bunların haricinde bir sohbet olursa O sohbetin sahibi gelir ve onlarla beraber oturur Cenab-ı Hak kendisinden ve kendisinin razı olduğu Resulünün razı olduğu sohbetlere iştirak eden kullardan eylesin Ve o sohbetin sahibiyle yakınlaşmayı O muhabbet bağlarını tazelemeyi nasip eylesin diyoruz. Hatırlarsanız Darün Nedve'de şeytanın da iştirakiyle ne yapıyorlar? Bir toplantı yapıyorlar. Muhacirlerin durumunu, Hicret edenlerin durumunu konuştuktan sonra Resulullah Efendimizi e suikastlarını nasıl gerçekleştirebileceklerini, yani ne şekilde suikast yani kötü bir iş yapacaklarını kötülük hususunda ittifak ederek kararlaştırmaya çalışıyorlar. Bu toplantıda yüz kadar müşrik bulunuyor, şeytan da başlarında. Değişik değişik tedbirler, değişik değişik işkenceler, eza cefalar teklif ediliyor. Hangi tedbiri öne sürerlerse sürsünler, tatmin olmuyorlar. Yani en şiddetli tedbir olarak onu zincire vurup hapsettirelim tehdidi bile kabul görmüyor. Zaten bunu kabul etmeyen en başta şeytan. Ne ciddi bir ihtiyar suretindeki olan şeytan Diyor ki hayır siz bunu Bu kişiyi hapsederseniz Bunun yandaşları ne yapar eder Bir baskın yapar onu hapisten yine kurtarır Üzerinize yürürler böyle olmaz Şöyle yapalım böyle yapalım ne söylenirse Söylensin her birisini şeytan Başta olmak üzere Şeytani fikirli diğer kişiler Kabul etmiyor ve Neticede şeytanın öyle iftihar ettiği şeytana uşaklıkla artık tarihe mal olmuş. Allah muhafaza eylesin. Allah bizi tarihimizden ve talihimizden güldürsün inşallah. Ebu Cehil söz alıyor ve diyor ki ben en güzel tedbiri düşündüm. Nedir o? Dediklerinde Ebu Cehil diyor ki onu öldürmekten başka çare yok. Bunu da yaparken şöyle yapacağız. Her bir kabileden güçlü kuvvetli böyle birer delikanlı seçeceğiz. Güzel şekilde ellerine kılıçlarını vereceğiz. Hepsi birden vurup onu öldürecekler. Böylece kimin öldürdüğü hususunda hiç ittifak edilemeyecek. E, Haşimoğulları da bütün kabilelerin karıştığı bu hadiseye karşı biz hepinize savaş açıyoruz diyemeyecekler en fazla isteyecekleri diyettir. O diyeti de veririz. Hem de bu işten kurtuluruz. Deyince o ihtiyar ne ciddi kılığındaki olan şeytan o müridini, talebesini neredeyse anından öpecek. O oh işte tamam diyor. En doğru fikir ve en uygun çare bu. Bak ne kadar akıllı. Ebu Cehil'in dediğini dinleyin, ona tabi olun diyerek söylüyor ve bu görüşü benimsiyorlar. Hemen Mekkeli müşrikler bu husus üzere ittifak ettikleri için hemen bunu uygulamaya koyuyorlar. Şimdi iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz de bir gün Hazreti Ebu Bekir efendimizin zaten her gün sabah veya akşam normalde Hazreti Sıddık Ekber'i ziyaret ediyorlar. Fakat hicret emrini aldığı gün Öğle vakti sıcağında adeti olmadığı bir saatte başını sararak Hazreti Ebu evine geliyor. Efendimizin geldiği haber verilince Hazreti Ebu Bekir şaşırdı ve dedi ki Vallahi Resulullah bu saatte hiç gelmezdi bu gelişinde mutlaka bir iş var diyor. Ya görüyor musunuz? Sıddıkların nebilere yakınlığını, sadık dostların birbirinin halinden nasıl anladığını, Ondan sonra hemen Resulullah Efendimizin yanına geliyor. Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Ne haber var diye soruyor. Resulullah Efendimiz de Allah Teala bana Mekke'den çıkmaya ve Medine'ye hicret etmeye izin verdi diye haberini söylüyor. Hz. Ebu Bekir Efendimiz de merakla, titreyen kalbi ve yaşlı gözleriyle senin refakatinle şereflenecek miyim ya Resulallah diyerek Allah Resulüne refakatçi olmak arzusunu ifşa ediyor. Peygamber Efendimiz evet deyince o kadar ağlıyor, o kadar sevinç gözyaşlarına gark oluyor ki Hz. Ayşe bu durumu şöyle anlatır. O güne kadar bir insanın sevincinden böylesine ağladığını hiç görmemiştim. Yani babam sevincinden o kadar ağladı O kadar ağladı ki Ben hayatımda sevincinden böyle ağlayan Bir kişi görmedim diyor Mübarek babasının Sevincini bu şekilde bize aktarıyor İşte resul Ekrem ve Hazreti Ebu Bekir Radıyallahu anh Medine'ye kadar Kendine kılavuzluk etmek üzere Henüz müşrik fakat güvenilir Sözünde durmasıyla tanınmış biri olan Abdullah bin Ureykit'le Anlaşıyorlar İki tane binet devesini teslim ediyorlar. Üç gece sonra Sevirdağ eteğinde buluşmak üzere de sözleşiyorlar. Bundan sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazreti ve yanından ayrılarak hanelerine dönüyor. Fakat Cebrail aleyhisselam hani demiştik ya Darül Nedve'de ölüm kararı var bu şekilde. Rasulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimize de emin ya Resulallah Müşrikler şöyle şöyle senin hakkında karar verdiler Şeytanla birleşip Böyle bir karar aldılar Bu gece Şimdiye kadar yattığın döşeye yatma Diyerek O yatakta yatmasını Yatlamasını sadece tavsiye etmiyor Yani Bu geceli hicret edin Mealinde Hazreti Cebrail Aleyhisselam da gecelin yola çıkılmasını Tembih ediyor Bunun üzerine Şimdi burayı lütfen dikkatlice dinleyiniz Hazreti Ali Efendimiz'i yanına çağırıyor Şimdi ya Ali Yatağımda bu gece Yat uyu Dikkat buyurun bu tabire Kıymetli dinleyiciler Hazreti Ali Efendimiz'i çağırıyor Buyuruyor ki Ya Ali Gel bu gece benim yatağımda yat ve uyu ''Şu yeşil geniş aba hırkamı da üzerine ört, korkma sana hiçbir zarar erişmeyecektir.'' diyor. Ayrıca Hz. Ali Efendimiz'e de o Muhammedül Emin olan o Nurlu Nebi, o Emin Nebi, kendisine inananların emniyette olduğu, her bakımdan emniyette olduğu o şanlı Nebi, emin olarak kendisine verilen bazı emanetleri de Hz. Ali Efendimiz'e veriyor ve diyor ki bak şu filancaya, şu falancaya, şu da filancaya verilecek. Bunlar bana emanet etmişlerdi. Mallarını, şu efendim ellerindeki eşyaları, kıymetli şeyleri. Ben hicret edeceğim. Benim hicretimden sonra gelip müracaat ettiklerinde onlara teker teker bu emanetlerini de ver. Diyerek Muhammed'ül Eminliğini. Hz. Ali Efendimizin eminliğini o Ehli Beyt-i Mustafa'nın eminliğini de ne yapmış oluyor? Göstermiş oluyor. Şimdi plan yapmışlardı ya Darül Nedve'de bu planın gerektirdiği şekliyle kabirden seçilmiş yani 10 kişi 15 kişi değil 100'den fazla hatta bir rivayete göre 200'e yakın kişi evin etrafında bekliyorlar. Ellerinde kılıçlar Gecelin içeri girmiyorlar yani onlarda bile kendilerine ait bir onur var. Bir insanın geceliğin veya evinde girilerek ansızın basılması ve katledilmesi en adi iş sayılıyormuş. O zamanın Mekke müşrikleri arasında. Dolayısıyla çıkmasını bekliyorlar. Kapıda bekliyorlar. İçlerinde... Ebu Cehil, Ebu Leheb ve Ümeyye bin Halef gibi azıllar ve elebaşları da var. Yani onlar da adeta böyle bir savaş meydanındaki... ...savaşan askerleri komuta da görevli kişiler gibi... ...uzaktan idare edecekler ya, işi çok sağlama alıyorlar. Yani adresi verip de gidin vurun değil. Kendileri de böyle bizzat nezaret edecek şekilde orada bekliyorlar. Fakat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz... ...hane-i saadetinden hem de etrafları sarılıyken, yerden aldığı bir avuç toprağı, başlarına atarak, ve Yasin suresinin ilk 8 ayetini okuyarak, hiçbirisi onu görmeyecek şekilde, yanlarından geçerek gidiyorlar. Halbuki onu bekliyorlardı. Burada da erbabı anladı, Sure-i Yasin'deki hitabın, Allah Resulüne hitap olduğunu, Hazreti insanı müştik gözüne sahip insanların tecelli ettiğinde göremeyeceğini hiçbir şekilde ondan haberdar olamayacaklarına işaret vardır. Kur'an-ı Kerim'in lafzı Kur'an-ı Kerim okumak üzere olan o ayetlerin Resulullah Efendimizin ahlakının ve Resulullah yani Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimizin telaffuz edilen kısmına Kur'an denildiğini ifade eden insanlar buradan ne mana kesbediliyorsa, alınması gerekiyorsa aldılar. Biz onun üzerinde durmuyoruz. Fakat Sure-i Yasin'i okudu ve oradan geçtiği alameti de tam bariz bir şekilde gözüksün. Hiç o da inkar edilmesin. Böyle bir insan yoktur falan diye inkar demecek kalmasın. Toprak sıfatlı olmaktan da üzerlerine ateş sıfatlı olanların bir işaret bıraktı. Bunlar tasavvufi zevke müteallıktır. Hızlı geçiyorum. Hep erbabına havale ediyorum. Geçti ve gitti. Sonra yanlarına bir adam geldi. Ya siz bu kapının önünde ne bekliyorsunuz dedi. E biz dediler Muhammed'i bekliyoruz. Oho siz bekleyin durun. O çoktan Mekke'den çıktı. Mümkün değil. Mümkün olmaz olur mu? Bak üzerinize toprak saçmış. Bu toprak nereden geldi diye sorduklarında hakikaten hayret ettiler. Baktılar üstleri başları toprak içerisinde. Anladılar. Ve sabaha karşı artık bekleyemediler. Evin içerisine girdiler, hane Saadet'in içerisine. Resulullah Efendimiz yatıyor diye örtüyü bir kaldırdılar. Bir de baktılar ki Allah Resulü'nün yattığı göşekte Hazreti Ali Efendimiz yatmaktı. Ve hatta Cenab-ı Ali Efendimiz böyle e, uyku, mahmurluğu falan derler ya ne oluyor falan der gibi. iyice şaşırdılar ve hemen Hazreti Ali Efendimiz'e sordular. Muhammed nerede? Hazreti Ali Efendimiz de bilmem diye cevap verdi. Cenab-ı Hak bu münasebetle daha doğrusu bu hadiseyi anlatmak üzere indirdiği ayet-i de Enfaz suresi ayet 30'da Hani bir zamanlar o küfredenler seni tutup bağlamaları Ya da seni öldürmeleri yahut seni yurdudan zorla çıkarmaları için Sana tuzak kuruyorlardı Onlar bu tuzağı kurarlarken Allah da onun karşılığını yapıyordu Tuzaklarına kendince kendi zatı sübhanisine mahsus bir tuzakla onların hilelerini boşa çıkartıyordu. Fakat Allah tuzak kuranlara mukabele edenlerin en hayırlısıdır. Diyerek de ayeti kerime bize bu durumu anlatmakta. Şimdi bu mevzu burada nihayete eriyor. Ben Deniz sizin dikkat nazarlarınıza ve ibret nazarlarınıza, ibret almak üzere dimağlarınıza, akıllarınıza hitap etmek istiyorum. Bir alim şöyle der Sana Allah Resulü gelse Böyle böyle bir durum var Benim yatağımda Benim yerime sen yatacaksın dese Hepimiz En iman zafiyeti olan kişi En ameli salih olmayan insan bile olsa Peygamber Efendimiz'e hürmeten Allah Resulü'ne duyduğu zerre muhabbet bile olsa O muhabbete binaen Geçer o yatakta yatar Yani canını feda eder Canını feda etmek Bahasına Allah Resulü'nün sözünü Dinleyebilir Herkeste zerre kadar bile Muhabbet varsa Allah Resulü'ne Karşı bu emri yerine getirirdi Fakat Hazreti Ali'nin Büyüklüğü Hazreti Ali'nin teslimiyeti O sahabinin Allah Resulü'ne teslimiyetini Anlamak için Şuna dikkat çekiyorlar Hazreti Ali yatağa girmiş Yatmış ve uyumuştur. Dikkat buyurun. Sadece yatağa yatmamıştır. Uyumuştur. Alimler öyle söylüyor. Yatardın ama sen uyuyabilir miydin? Hz. Ali Efendimiz o emniyeti aldıktan sonra Resulullah Efendimiz'in kendisine talim ettiği tarzda sağ yanağını sağ avucun içine alarak ayaklarını hafif karnına doğru çekerek Sağ taraflarına Salatü selamla dualarla Dönmüş Ve hani tabiri caizse Mışıl mışıl uyumuştur İşte Hazreti Ali Efendimizin teslimiyeti Ve imandaki kemali Buradan anlaşılmalı Resulullah ona yat ve uyu demiştir O da uyumuştur rahat rahat Müşrikler örtüyü açtıklarında Muhammed nerede diye Sorduklarında Yani Yani müşriklerin e, sorma şeklinden de biz bunu anlayabiliyoruz yani baya uykuda olan uyumuş bir insana sorduklarının farkındalar bunu hani birisi yatsa da elbiseleriyle falan böyle gözleri açık bir şekilde beklese sen gönderdin onları nerede diye sormak ayrı bir şey bir de uykudan uyandırdıkları insanı düşünün uykudan uyandırdıkları insana acizler. ancak bu kadar soru sorabilirler Hazreti Ali Efendimiz rahat rahat uyuduğu için o soruya muhatap olabilecek vasfı bile onda görememişler. İnanamamışlar bu kadar teslimiyeti olan bir zata. Ve hala yakınlarda zannetmişler. O kadar emin bir vaziyette Muhammedül Emin'in yatağında döşeğinde yatıyor ki o İmam Ali ve emin olan Ali radıyallahu anh müşrikler sadece Muhammedül Emin'den haberdar olmayışları değil Hz. Ali'nin emniyetinden ve Resulullah'a teslimiyetinden de haberdar olmadıkları için bu duruma şaşırmış kalmışlar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 26 safer veya 27 safer gecesi diye düşüneceğimiz ayın gözükmediği o karanlık olduğu ışığının ziyasının az olduğu o gecede Medine istikametine doğru değil daha ziyade ciddeye yakın diyebileceğimiz, cidde cihedine doğru diyebileceğimiz Sevir Mağarası hizasına ve cenahına doğru yönelmişler. Hazreti sıddık Ekber'le anlaşmış oldukları, müşrik fakat güvenilir olan o kılavuzun bulunduğu yere intikal ediyorlar. Evet, Mekke'den Medine'ye hicret. Yani Tale Albedru aleyna namelerinin artık yavaş yavaş duyulmaya başlandığı anlar ve demler. Sevir mağarası Allah Resulü ile şereflenecek. Medine'den evvel bir kere Sevir dağının ve Sevir mağarasının Allah Resulü ile şereflenmesi bahsi var. İnşallah onu diğer bir muhabbet bağında muhabbet tazelemek üzere bırakalım. Efendim Cenab-ı Hak Allah ve Resulü için hicret eden Allah ve Resulünün rızasını talep ederek ahlaka hamidiyeye hicret eden kullarından eylesin ve inşallah sonunda Allah'ın ve Resulünün rızasına bizlere eriştirsin ve muvaffak eylesin. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti amma yasıhun ve selamun alel mursedin ve alihim velhamdülillahi rabbil alem.